Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve immin şey'in illâ yusebbihu hamdi. Yirmi beşinci sözün birinci şulesinin, birinci şu ağının, beşinci noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mu'cizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden, başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte, اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ en يَأْكُلَ lehme اَخ۪يهِ مَيْتًا Ayetinde altı derece zemmi zemmeder. Gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet, bilfiil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit, manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, Malumdur, ayetin başındaki hemze, sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der. Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. İkincisi yuhibbu lafzı ile der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever. Üçüncüsü, ehadukum kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayatı ictimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, en ye'kulu lahma kelamı ile der: insaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, akıhi kelimesiyle der: hiç rikat cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz ve hiç aklınız yok mu ki kendi azağınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Altıncısı meyten kelamı ile der vicdanınız nerede, fıtratınız bozulmuş mu ki? En muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delâletiyle zem ve gıbet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icazkerane altı mertebe zemmi zemmetmekle. İzzakkeranı altı derece o cürümden zecreder. Gıybet ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. Okberu nefsi an cezaim bi gıybetin fe kulli irtiyabin cehdun la lahu cehdun. Yani Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi Şekva suretinde bir vazifedar adama der: "Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın." Birisi de bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. "Senin ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşrik-i mesai etme." çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor. Zulmü ile telezzüz ediyor. Sıkılmayarak aşikara bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, o vakit "Allahum mağfirle lana ve limen demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse "Beni helalet" demeli. Elbaki hu baki سعيد نورسي